46. Sohbet Resulullah'a tabi olma Bu konuşma hicretin 545. yılında Recep'in 18. günü pazar sabahı yapılmıştır. Dünya bir çarşıdır. Bir pazar yeridir. Yakında kapanır, dağılır. Size yalnız fanileri gösterecek ve onlara bağlanmanıza sebep olacak kapıları kapatır. Allah'ın kudretini görmenize ve yalnız onu sevmenize vesile olacak kapıları açınız şahsınıza mahsus özün Allah'a yakınlığı ve kalplerin günah kirlerinden temizliği hallerinde sebepler ve iktisap kapılarını kapatınız bunu başkalarına şamil olan hususlarda yapmayınız mesela aile efradınızın fertleri kazancınız sizden başkası için olsun faydası sizden başkası için olsun elde etmesi sizden başkası için olsun siz onların beşeri ihtiyaçları için çalışınız Kazanınız. Fakat iktisap ve sebepler kapısını kendi şahsınıza kapalı tutunuz. Kendi şahsınıza mahsus olan Allah'ın fazlından isteyiniz. Nefslerinizi dünya ile bir araya oturtunuz. Kalplerinizi ahiret ile bir araya oturtunuz. Sırf özlerinizi de Mevla ile bir araya oturtunuz. Allah dostları peygamberlerinin bedelleridir. Peygamberlerden sonra onların gene kaim olan kişilerdir. Öyleyse onların size söylediklerini kabul ediniz. Emirlerini yerine getiriniz. Zira hiç şüphe yok ki onlar sizi ancak Allah'ın ve Resulün emirleri ile emrederler. Nehileri ile nehy Onlar Allah'ın konuşturmasıyla konuşurlar. Allah'tan verileni alırlar. Kendiliklerinden bir tek harekette bile bulunmazlar. Allah'ın dininde hevai hareketleri ile ona ortak olmazlar. Gerek sözlerinde ve gerekse fiil ve hareketlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olurlar. Çünkü aziz ve celil olan Allah'ın bu husustaki kavline kulak vermişlerdir. Şanı yüce olan Allah buyurur. Peygamber sizi ne emrettiyse ona sarılın. Size neyi yasak ettiyse ondan da sakın. Haş Suresi 7. Ayet Allah yolunun yolcuları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Öyle ki o da onları kendisini peygamber olarak gönderene yani Allah'a götürdü. Onlar Allah'ın Resulüne yaklaştılar. O da onları aziz ve celil olan Hakk'a yakınlaştırdı. Onlar için nezd-i ilahide ünvanlar Hilatler ve halk üzerinde emirlik salayetleri çıkardı. Ey münafıklar! Siz dinin rafa kaldırıldığını, emirlerinin de kendi haline terk edildiğini sandınız. Sizin ne kendinizde izzet nefis var, ne şeytanlarınızda, ne de kötü arkadaş ve yakınlarınızda. Allah'ım benim de onların da günahlarımızı bağışlar. Onları münafıklık ziletinden, ve şirk bağından halâseyl kurtar aziz ve celil olan Allah'a ibadet ediniz helal kazançlarınızda ona kulluk etmeye yardım talebinde bulunuz zira hiç şüphe yok ki aziz ve celil olan Allah kendisine itaat eden ve helal kazancından yiyen mümin kulunu sever o helalinden yiyen ve güzel amel ve hareketlerde bulunan kulunu sever sadece yiyip içen ve amel etmeyeni ise sevmez. Kendi helal kazancından yiyeni sever. İkiyüzlülükle kazanıp yiyene ve halka yedirene ise gazaplanır. Kendisini bileyeni yani muvahhidi sever. Kendisine şirk koşup ortak tanıyan ise gazaplanır. Kendisine teslim olanı sever. Teslim olmayıp daima kendisiyle çekişip durana ise gazaplanır. Muhabbet sevginin şartlarından biri, sevdiğine itaat etmek ve isteklerini yerine getirmek. Seven sevdiğine boyun eğer, adalet düşmanlığının gerektiğinden biri ise daima muhalefet etmek, hep karşı koymaktır. Kişi düşman bildiğine daima karşı çıkar. Siz ey müminler, izzet ve celal sahibi Rabbinize teslim olunuz. Dünya ve ahiret onun idaresine, tasarruflarına rıza gösterin. Vaktiyle bir musibete maruz kalmış, aziz ve celil olan Allah'a dua ederek bu musibetten beni kurtarmasını istemişti. Ne var ki benim bu isteğimden sonra maruz kaldığım o musibet kalkmadığı gibi üstelik bir musibet daha gelmişti. Ben ise bu duruma fevkalade hayret etmiştim. Bu hayret içinde bocalarken bir gün birisinin bana şöyle seslendiğini duydum. Sen bu yola girerken bize hep teslimiyet içinde bulunacağını söylememiş miydin? Hafiften kulağıma gelen bu sesi işitince kendimden utandım. Teeddüp ettim ve sustum. Vah sana ki Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsun. Fakat ondan başkasını seviyorsun. Allah'ın sevgisi saflığın, temizliğin ve halisiyetin ta kendisidir. Onun gayrisi ise Adem-i Safiyettir, kirliliktir, temiz olmamaktır. Sen Allah'ın sevgisi halis safiyeti başkalarının sevgisiyle kirletirsen, sen de kirlenirsin. Allah'ın dostu İbrahim Aleyhisselam ile Yakup Aleyhisselam'ın başına gelen senin de başına gelir. Vaktiyle onlar kalplerindeki birer ateşle evlatlarına meyletmişler, onlara sevgiyle bağlanmışlar ve malum musibetlere dükkar olmuşlar. Yine vaktiyle Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kızının oğulları Hasan ile Hüseyin'e karşı kalbinde bir sevgi duymuştu. Bir ara Cebrail aleyhisselam geldi ve Allah'ın Resulüne sordu. Onları seviyor musun? Resul aleyhisselam buyurdu. Evet seviyor. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam dedi ki Onların biri zehirlenecek, diğeri de şehit edilecek. Bu hadiseden sonra Allah'ın Resulü o iki torunun sevgisini kalbinden çıkardı. Orayı bütünüyle aziz ve celil olan Rabbine tahsis etti. Onlar sebebiyle olan sürür ve neşesi de üzüm ve kedere dönüştü. Aziz ve celil olan Allah, peygamberlerinin, velilerinin ve salih kullarının kalplerine Gayreti ilahi ile nazar eder. Orada kendisinden başkalarına yer verilmesini istemez. Ey dünyaya nifak ve iki talip olan kişi, avucunu aç, bak. Orada hiçbir şey göremeyeceksin. Yazık sana ki alın teri ile çalışıp kazanacağın yerde oturmuş dinini vasıta edinerek halkın malını yiyoruz. Sanat ve alın teri ile kazanmak. Bütün peygamberlerin işidir. Bütün peygamberler çalışarak alın teriyle kazanmışlar ve yemişlerdir. Hiçbir peygamber yoktu ki behemal bir sanatı, bir mesleği bulunmaz. Ahirette de izzet ve celal sahibi Hakk'ın izniyle halktan alırlar. Ey dünyanın şarapları, nefsane arzular ve hevesleri ile sarhoş olanlar pek yakında mezarlarınızda uyanacak, ayıkacaksınız.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 Peygamberlerden sonra onların yerine kaim olan kişilerdir. Öyleyse onların size söylediklerini kabul ediniz. Emirlerini yerine getiriniz. Zira hiç şüphe yok ki onlar size ancak Allah'ın ve Resulün emirleri ile emrederler. Nehileri ile nehy Onlar Allah'ın konuşturmasıyla konuşurlar. Allah'tan verileni alırlar.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 ve amel etmeyeni ise sevmez Kendi helal kazancından yiyeni sever İki yüzlükle kazanıp yiyene Ve halka yedirene ise gazaplanır Kendisini bilyeni yani muvahhidi sever Kendisine şirk koşup ortak tanıyana ise gazaplanır Kendisine teslim olanı sever Teslim olmayıp daima kendisiyle çekişip duranı ise gazaplanır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 Sen bu yola girerken bize hep teslimiyet içinde bulunacağını söylememiş mi? Hafiften kulağıma gelen bu sesi işitince kendimden utandım. Teeddüp ettim ve sustum. Vah sana ki sevdiğini iddia ediyorsun. Fakat ondan başkasını seviyorsun. Allah'ın sevgisi saflığın, temizliğin ve halisiyetin ta kendisidir.